Herkese mutlu günler açık Radyo 949 balık gözündesiniz şu anda balık gözünde iki haftada bir medya ve nefret söylemi konuşuyoruz yine medya ve nefret söylemi ile ilgili haberlerden bahsediyor oluyoruz Evet bu hafta nelerden bahsedeceğimizden kısa bir e, girişle başlamış olayım. Arkasından da bir kayıt dinleyeceğiz bugün. Medya T platformunun 20 Ocak tarihinde Cezayir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği bir etkinlik vardı. 19 Ocak'tan sonra neler değişti? 19 Ocak'tan sonra medyadaki bu değişim üzerine konuştular. Aslında Hrant Dink'in ölümünden sonra neler oldu? Medya bundan bir şey öğrendi mi? Ya da aksine öğrenmeden hala aynı şeyleri yapmaya mı devam etti. ...diye kısa bir girizgah yapmış olayım... ...o toplantıda neler konuşuldu... ...dediğim gibi az sonra aslında... E, ...kayıtlarını da dinleyeceğiz... ...çünkü önemli bir toplantıydı... ...ve güzel şeyler de konuşuldu... ...bir çözüm önerisi var mıydı... ...tabii ki medya ve nefret söylemi hakkında... ...hiç kimsenin spesifik bir... ...çözüm önerisi... ...işte bu olursa her şey düzelir... E, ...diye bilmek gibi bir... E, ...kapasitesi yok... ...zaten bu böyle bir mesele de değil... ...ama en azından birçok... İnsanın aynı noktada birleştiği meseleler vardı. Konuşmacılar, gazeteci yazar Kemal Göktaş'tı. Uluslararası Hrant Dink Vakfı'ndan Ceyda Ulukaya vardı. Ve Apoyev Matini gazetesi genel yayın yönetmeni Mihail Vasiliadis vardı. Ve yine Barış Soydan'ın sunumuyla başladı. Medya platformundan Barış Soydan konuştu. Türkiye nefret suçları anketi başlat başlattı Sosyal Değişim Derneği. Ee, bu anket Türkiye'deki nefret suçlarına ilişkin eğilimleri saptamayı, konuya ilişkin sorunun boyutlarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yine eğer siz de e, çorbada tuzum olsun, bu meselede benim de bir katkım olsun derseniz eğer Değişim.org sitesinden anketi bulabileceksiniz. Siz de görüşlerinizi yazabileceksiniz. Önemli bir anket dediğimiz gibi. Bir diğer haber, 26 Ocak'ta gerçekleşecek bir forum haberi saat 11'de Taksim hill Otel'de olacak. Kürt sorununun kardeşlik ve eşitlik temelinde bir çözümün gerçekleşmesi, ortak hayali ve yine her tür sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini benimsemek için. ...tek kırmızı çizgisi olan yüze yakın farklı kesimden temsilciyle ortak bir basın metni açıklanacak. Ve bu e, forumun da adı Barış'a omuz veriyoruz. Dediğimiz gibi 26 Ocak'ta saat 11'de olacak. Ve yine 408. haftada Cumartesi anneleri Galatasaray meydanındaydı. Bunu es geçmemek gerek 409. haftaya girecekler ve... Beyoğlu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan İsmail Şahin 18 Ocak 1996 sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ve yine arkasından da birçok şey e, tekrar bulunamadı kayıp oldu. Ve bu haftaki çağrı bunun üzerineydi. Cumartesi günleri toplanıyorlar Galatasaray Meydanı'nda. Bir diğer haber Film Mor Kadın Komperatifi iki bakanlığın ortak yapımı Enerji Hanım kampanyası filminde cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını söyledi ve bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Her iki bakanlığa da ev işlerini mutlaka kadınlar mı yapar yapmalıdır ve erkekler ev içinde küçük küçükken buzdolabında yemek aramak, büyüyünce de koltuklarında televizyon seyretmek dışında bir şey yapmazlar yapamazlar ve Yapmamalılar mı diye Sordu erkeklerin hep televizyon Karşısında olan bu Şeyi sebebiyle de yine Enerji hanım eleştirilenler Arasında çok da iyi yapmışlar Belki bunu da eklemek lazım Bir duyuru daha son bir Duyuru olacak Trans misafirhanesi için ilk adımlar Atıldı şimdi sıra sizde Başlığını taşımış bu duyuru bir süredir ihtiyacı olan LGBT bireylerin barınabileceği bir yer oluşturma hayali içindeydik ve derneğimizin alt katındaki iki odayla bunu gerçekleştirmeye çok yakınız demişler. Yine e, Şevkat Ders Başkanı Hayrettin Bey ile bir araya geldik ve aklımızdaki fikir başlangıç olarak 5-6 kişinin kalabileceği günlük olarak yemeğini temin edebileceği bir yerdi. Birkaç detaydan bahsetmişler ama e, bununla ilgili detaylara ulaşmak için Ebru Kınancı ve Selçuk Uğur Güne mail atabilirsiniz. Mailleri vereyim bir. Ebru.kinancı.gmail.com ve lubunya.gmail.com adreslerinden de bu konuyla ilgili detaylı bilgileri alabileceksiniz. Zira bu da mühim bir haberdi. Ve son bir haber aslında. Aslında birkaç söyleyecek şey var ama... Ceset fuarı protesto edildi diye bir açıklama var. Üzerindeki kürk sana ait değil, giyene bir işçiye zehir demişler. İstanbul'da yedincisi düzenlenen deri ve kürk fuarı, hayvan hakları savunucuları, doğa savunucuları ile deri ve kürk sektöründe çalışan işçiler tarafından protesto edildi. Ee, ana akım medyada çok yer almasa da önemli bir haberdi. En azından birazcık tartışılmış olmaya başlanması sebebiyle. Evet bir nefret cinayeti de Örnek karar başlıklı bir haberimiz de var iyi bir haber diyebiliriz bunun için belki eşcinsel diye öldürülen gencin davasından emsal olabilecek bir karar çıktı ve mahkeme bir ilke imza atarak LGBT derneğinin müdahilliğini kabul etti. Spot 2001'den beri LGBT bireylere yönelik adalete erişim, ekonomik, sosyal haklar, akademi ve siyasi eğitim temsil alanlarında da faaliyetler sürdürmekte müdahillik neden önemli bir bundan bahsedelim mahkemeler sivil toplum örgütlerinin müdahilliğini çoğunlukla zarar gören taraf olmadıkları gerekçesiyle reddediyorlar ama kadın cinayetleri davalarında da kadın derneklerinin müdahillik talebi bu yüzden kabul edilmiyor ama böyle bir durumda müdahillik talebinin kabul olmuş olması durumunda hem bölgede hem de Türkiye'de e, bu konuyla ilgili yine öldürülen şahsı zaman zaman e, savunacak onun hakkında söz söyleyecek e, kimse olmuyor dolayısıyla öldürülme gerekçesi şahsın aslında cinsel yönelimi iken bir şekilde namus davası olarak e, geçiyor kayıtlara ki bu da istemediğimiz bir şey bu da ceza yükünü hafifleten bir şey e, diyorlar kendileri e, bu yüzden de müdahalelik talebi oldukça önemli ve bir ilk olarak da e, bu da kayıtlara geçmiş oldu evet balık gözünden haberler. Açılış haberleri diyelim bu hafta bu kadardı. Şimdi Medya Eti Platformu'nun e, toplantısına bir kulak kabartacağız. Ardından veda için yine buradayız. Kendisi Vakfı, Vakfı medyada nefret söyleminin iz, izlenmesi projesinde e, 2011-2012 döneminde analist olarak çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve halen lütfiye yüksek lisansını yapmakta. Bir de e, iPad e, Gazetesi olarak bilinen Ezdenin editörlerinden Mihail Vasiliadist. E, kendisi 56 yıldır gazeteci ve kendi e, sözleriyle. E, Apoev Matini çıksın diye günde 18 saat çalışan bir gazeteci. Apoev Matini bildiğiniz gibi özellikle İstanbul'da şu dönemde çok az sayıda kalan Rum azınlık kesimine hitap eden bir gazete. Oğlu Minas'la beraber bu gazeteyi yaşatmaya çalışıyor. Mihai Vasilyaris. Kendisi İstanbul doğumlu. Şimdi hani de e, Kemal Göktaş'la başlamak istiyorum çünkü kendisi az önce bahsettiğim gibi e, 4. kuvvetin rolüne de baktı Frank Dink için ayetinde. Öncesinde medyanın rolünü inceledi, tabi bunu medya yargı devlet e, üçgeninde ele aldı. E, bir tartışma var biliyorsunuz, acaba Rantink'i gerçekten öldüren medya diye. Bunu Kemal Gökdüs'ü söyleyerek başlayalım. Ve biz de, bize ayrıca Sabiha Gökçen haberini, meşhur Sabiha Gökçen haberini de hatırlatmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, tabii bu sorunun yanıtıyla başlamak lazım. Ee, gerçekten de Rantink'i öldürdü. Rantink'i e, hani Bayrağız'ın deyişi, umutat verdiğimiz sonucu tabi birini. Ve aslında e, Rantik'in pratikinde e, toplumun hemen her kesimin ne yazık ki bir e, dizi var e, ve toplumun hemen her kesimi değişim biraz e, bütüncü ve e, ağır düşünülebilir ama Rantik'in hedef haline getirilmesi sürecine baktığımızda e, siyasi ekazelerin solundan sağına hemen her gazetede tabi özellikle solu belirtirken için de belirtmek gerekir. Ee, hemen her gazetenin bu süreçte çok önemli bir rolü olduğunu e, görmek durumundayız. Öncelikle Yonca da e, Türkiye'deki medyanın dördüncü güç olma bahsinden söz e, Aslında Türkiye'deki medyanın klasik, alışıldık anlamda liberal iletişim e, teorilerindeki e, bu teorilerin e, söylendiği gibi bir dördüncü güç olup olmadığına bakmak gerekir. E, Dördüncü güç teorisi şunu der, aslında işte yasama yürütme yargı kuvvetlerinin dışında toplum adına bu kuvvetleri denetleyen bir kamu gözcüsü olduğunu düşünür medyanın ve ondan beklenen de e, tam da bunu yapmasıdır, yani kamu adına e, devleti denetlemesidir. E, halbuki Türkiye'de de, e, basın e, devletin kucağında büyümüştür ve resmi ideoloji ile e, hal olmuştur, onun ürünüdür hem ekonomik açıdan, hem de e, siyaset ve ideoloji açısından e, resmi ideolojinin bir sürdürücüsüdür. Bu anlamda e, tarihinin hemen hiçbir döneminde bir dördüncü güç olmayı başaramamıştır. E, bunda tabi e, ekonomik ve <gülüyor> siyasal şartların önemli bir etkisi vardır. E, ekonomik ekonopolitiğine bakarsak Burcu Vazi'nin devlet tarafından oluşturulan bir sınıf olmasına kadar gidebiliriz. Ama bunu bir not olarak belirtmek gerekir. Yani Türkiye'de medyanın dördüncü bir güç olamadığını belirterek başlamalıyız. Tabii dördüncü güç olamama durumu, resmi ideolojinin sürdürücüsü olma durumu, diğer bütün belki ülkelerde bir ideolojik olarak sistemin devamından yana tavır alır Tabii egemen medya ama Türkiye'de farklı olarak bir de daha daraltılmış, dışa kapalı, baskıcı bir resmi ideolojinin sürdürücüsüdür. Dolayısıyla bu ideoloji de egemen Türk ve sünni bir kimliği bazalı, bu kimliği oluşturmak üzere kurulmuştur. Türk Dünni, e, Hanefi diye işte Basın Hoca'nın e, basit bir e, tanımı var. E, erkek, e, bunları çoğaltabiliriz, bir kimlik oluşturucusudur aynı zamanda. İşte böyle bir medya, Vantik e, e, kamusal alana çıktığında onu e, öncelikle Ermeni kimliğinden ötürü hedef aldı. Randing, e, Argo Gazetesi'nin yeni yayın yönetmeni olarak e, çok önemli bir işlevi yerine getiriyordu, çok önemli bir aydındı. Belki de soykırımdan bu yana e, Türkiye'de ortaya çıkmış kamusal alanda sözünü edip, sakınmadan edebilen ve e, Ermeni kimliğiyle bunu yapabilen, e, soykırıma dair de konuşabilen ama daha çok e, amacı e, her iki halk arasındaki kardeşlik köküsünü yeniden içe etmek olan önemli bir ayrıntı. Solcuydu solcuydu. Ceyda Ulukaya da bu konuda analist olarak çalışmış bir, bir gazeteci. Kendisinden e, bu çalışmaları hakkında bizden şimdi bilgi vermesini rica ediyoruz. Teşekkürler, merhabalar herkese. Ben 2011 ve 2012 döneminde bu araştırmayı yürüttüm. Daha spesifik olarak bu dönemden bahsedeceğim ama araştırma 2009'dan beri yürütülüyor. Öncesine de kısaca değinmeye çalışacağım. Zaten e, genel olarak e, birbirine paralel e, veriler elde edildi. E, buraya kısaca nefret söyleminin e, tanımlarını koydum. E, söylemin yani basit olarak söylemin ırk, din, etnik ya da ulusal kimlik veya cinsel yönelim ekseninde saldırı amaçlı olarak kullanılması diye özetleyebiliriz. E, fakat yani bu tanımlara baktığımızda tabii çok hani açık bir şeymiş gibi e, duruyor. Çoğu zaman o kadar açık ve hani ben burada nefret söylemeyeyim diye bağıran ifadeler olmuyor. O yüzden aslında değerlendirirken her zaman olayla ilgili geçmişi, bağlamı ve diğer gelişmeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şöyle küçük bir... Araştırma ile ilgili küçük bilgiler vereyim dedim. 2009'dan bu yana sürdürülüyor araştırma dediğim gibi. 2009-2010 döneminde araştırmayı Ceren Sözer'i yürüttü. Kendisi de aramızda, ekleme yapmak isterse bekleriz. Çalışma sırasında toplam 24 gazete inceleniyor. Her gün sırayla 4 gazete değerlendirmeye alınıyor. Ve araştırmada eleştirel söylem analizi yöntemiyle içeriklere bakıyoruz. Bir içerik analizi yapılıyor. Daha sonra en çarpıcı örnekler yaklaşık 10-15 örnek arasında değişiyor. Bunların söylem analizi yapılıyor. Bir de son dönemde aslında nefret söyleminin tanımıyla ilgili tartışmalar doğrultusunda tam olarak nefret söylemi diyemeyeceğimiz ama aslında... Çok da sorumlu olan ifadeler, yaklaşımlar içeren haberleri medya eleştirisi bölümü açarak o bölümde değerlendirmeye başladık. Bundan da küçük örnekler vereceğim. Dediğim gibi araştırma bu şekilde yürütülüyor. Şimdi ben 2011 dörder aylık raporlar hazırlıyoruz. 2011 döneminin 3 raporu ve 2012'nin 2 dönemini hazırladım. Bunlarla ilgili verileri paylaşacağım. Şöyle, genel olarak nefret söyleminin yazıları tam görülüyor musunuz? 2011'in birinci dönemi yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve dörder aylık diğer dönemler en fazla köşe yazılarında görüyoruz nefret söylemini. Bu aslında 2011 öncesinde de buna paralel veriler elde edilmiş. Gördüğünüz gibi birinci dönemde yüzde doksan oranında. İkinci dönemde yüzde 87 civarında, üçüncü dönemde de yüzde 77 oranında. Sadece ikinci dönemde bir okur mektubu küçük bir oran, yüzde ikilik bir oran. Okur mektuplarında da rastlanmış. Fakat haber içeriklerinde nefret söylemi ne durumda diye baktığımızda köşe yazılarına oranla oldukça düşük yüzde beş, yüzde dokuz ve yüzde Evet, üçüncü dönemde biraz artmış yüzde 23 oranında. 2012'de ise biraz daha farklı diyemeyiz. Yine köşe yazılarında nefret söylemi, nefret söylemi köşe yazılarında ağırlıklı. Yine 2012'nin ilk döneminde küçük bir oran var okur mektubu. Diğer dönemde de yüzde birlik bir oran var. Ama bu beş dönem içinde gördüğümüz e, köşe yazılarında nefret söylemi içeren ifadelerin, hatta şimdi gazetelere de göz attığımızda daha net göreceğiz, e, doğrudan yani çok açık bir şekilde hakaret, aşağılama vesaire içeren ifadeler bunlar. E, gazeteler doğrultusunda daha iyi şey yapacağız, anlayacağız. E, içerik sayılarının dönemlere göre dağılımına baktığımızda... 2012'de dramatik bir artış görüyoruz hatta 2011'in son döneminde bir düşüş söz konusu ama 2012 itibariyle ciddi bir artış söz konusu haber yani sadece haber değil köşe yazısı haber okur mektubu vesaire bütün bunların sayılarında 2012'nin ikinci döneminde çok hafif düşmekle birlikte yine 100 civarında devam ediyor aslında. Doğumlu, Türkiye vatandaşı olan Mihail Vasilyadis hem gazeteci olarak hem bir vatandaş olarak. E, bu konuda e, bizlerle paylaşacağı eminim çok şey var. Medyanın dördüncü kuvvet olma e, yolunda Türkiye'de yapabildikleri ve yapamadıkları ve resmi ideolojinin e, taşıyıcısı olarak neler yaptığı konusunda buyurun. Herkese selam. Bir yerde bulunduğum zaman böyle bir panelde şöyle düşünüyorum. Acaba benim bu paneldeki konumum nedir? Bugün gerek paneldeki arkadaşları gerekse e, salondaki arkadaşları gördüğümde e, buradaki konumun ne olduğunu anladım. Ortalama yaşı mümkün mertebe yükseltmek yaş ortalamasını yükseltmeye yarıyor benim buradaki e, varlığım. Tabi bu. ...her iki taraf için de... ...olumlu bir şey. Bilim jenerasyondan kişilerin... ...bulunması... ...gençleri çok daha... ...temkilli ve olgun davranmaya... ...ama bizleri de... ...temkinsiz ve cesur... ...davranmaya yöneltebiliyor. Onun için... ...böyle genç bir topluma hitap etmek benim için çok hoş. Efendim, Basın devletin kucağında büyüdü demişti arkadaşımız. Ee, doğrudur. Hatta e, böyle güzelleştirilerek verilmiş bir ifade. Çünkü esasında zannediyorum devletin dediği derin devletin kucağında büyümüş bir toplum, bir basınla karşı karşıyayız. Onun için belki dördüncü kuvvet olma görevini yerine getiremiyor. Dördüncü kuvvet diyorum. Çünkü dördüncü kuvvet diğer kuvvetlerin istikametinde katkı yapıyorsa onların kuyruğu durumuna geliyor. Ama bu dördüncü kuvvet olayları kendi açısından görüp de hatalı da olsa, o şekilde veriyorsa, o zaman bir e, ortaya gelme çabası harcamış oluyor. Maalesef e, basınımız direktif almadan pek bir şey yapamıyor. Şöyle diyeyim, Geçenlerde bir film izledim. Bu e, ilk izlediğim değil, belki de dördüncü izlediğimdi galiba. Herkül Milistan Efendi'nin için hazırladığı öteki kasaba adlı filmi. Bilmem aranızda görenler var mı? Bu iki arkadaşımız gayet güzel bir biçimde bir Yunan kasabasına, bir Türk kasabasına gidiyorlar. <gülüyor> e, yarenlik başlıyor ve bu arada o e, haşır neşir olduktan sonra ortaya veriyorlar. Peki sen öteki kişi için de düşünüyoruz. Cevaplar e, komik olduğu kadar korkunç. Her iki taraf arasında yani Yunanistan'da Türkiye arasında büyük bir düşmanlık olduğu belli. Ve esasında küçük çocuklar da var. Hani Bayramda işte bayrak taşıyorlar, şiirler söylüyorlar. O şiirlerin her birinden kan damlıyor. Bütün şiirler bizim ne kadar iyi, onların ne kadar kötü olduğu. Hani o kadar da benziyor ki birbirlerine sanki tercümesi öbür tarafça söyleniyor. Bir tek Türk yerine Yunan yol da Yunan yerine Türk kelimesi yerini alıyor. Meal olarak hepsi aynı. Dördüncü izlediğimde kafama dank etti. Ya dedim bunlar neden düşmanlık hissettiğini söylerken işte efendim onun dedesi şöyle bunlar bizim o zaman şunu yaptı, dedelerimiz bunu yaptı diyorlar. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında düşman olabilmek için birçok neden var. İşte 12 mil yapar mısın yapmaz mısın petroller bizim mi olacak sizin mi olacak bu çıkan doğal gazlardan biz mi istifade edeceğiz siz mi istifade edeceksiniz emin olun cevap verileri hiçbiri bunlara değinmedi yani düşmanlığı kendisine zarar verebilecek nedenlerden dolayı değil zarar düşmanlık kendisine empoze edilen ve bundan belki 100, belki 150, belki 200'ye baz anda 500 küsür yıl önce meydana gelmiş ...olaylarına... oluşuyor bu düşmanlık. Demek oluyor ki bütün sorun bize empoze edilen ve Ön yargılı olmamızı sağlayan bu olaylar. Evet Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü'nü dinlediniz. Bir sonraki Balık Gözü 5 Şubat tarihinde olacak. Kayıtları dinlemek isterseniz de balıkgözü.tamdir.com adresine bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın.